Genç arkadaşım Heybetle durdukça İslam neferi Bitmez bu kudurmuş haçlı seferi Yoktur yüreğinde korkunun yeri Sen şehit olusun genç arkadaşım Sözde uygar denen şer odakları Hepsinde maskedir insan hakları Ceddin de tanırdı bu alçakları Oyun Aynı Oyun Genç Arkadaşım Bu Koşu Mukaddes Vatan Yarışı İman Bedelidir Her Bir Karışı İblis Kuklasının Sahte Barışı Aldatmasın Seni Genç Arkadaşım Dünyayı Kuşatan Bu Kan Kokusu Beşer Tarihinin Temel Dokusu Yine Dünkü Gibi Dört yanın pusu Sana uyku haram Genç arkadaşım Şimdi bu cephede nöbet senindir Yüreğinde Kur'an bayrak tenindir Peygamber hırkası çelik yenindir Allah seninledir Genç arkadaşım Allah seninledir Genç arkadaşım